Bugün sizlerle küçük bir gezintiye çıkmak, ülkemizde ve dünyada efsaneleriyle nam salmış o gizemli yere gitmek istiyorum. Videonun başlığından da anlayabileceğiniz gibi bugün rotamızın yönü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan ve birbirinden farklı uygarlığa ev sahipliği yapan oda. Nimru, Ni, Ninurta, Nemrt, Nimrod ve son olarak Nemrut. Kombangene Krallığından bugünümüze miras bırakılan Nemrut Dağı'na aramızdaki birçok kişi ziyaret gerçekleştirmiş, bunu yapmadıysa bile gerek internette, gerek tarih kitaplarında, gerek okutulan derslerde Nemrut'a dair görüntülere değdirmiştir. 1987 yılında UNESCO tarafından dünya mirası olarak belirlenen Nemrut, bu uygulamadan sonra dünya çapında turistlere ev sahipliği yapmaya başlıyor. Ülkemizde yer alan ve en fazla turist yoğunluğuna sahip 10 tarihi bölgeden biri olan Nemrut, uzun yıllar boyunca birçok tarihçinin özel olarak üzerinde durduğu, araştırmalar gerçekleştirdiği ve birbirinden farklı onlarca efsaneyi de bünyesinde barındırarak hala gizemini korumaya devam ediyor. Peki Adıyaman'ın rastgele bir ilçesinde bulunan rastgele bir dağ, Nasıl olur da UNESCO'nun dünya mirası listesinde adını korumaya devam ederek her yıl milyonlarca dünya turistini dünyanın dört bir yanından ülkemize getirebilir? Şimdi konuya daha yakından bakma zamanı. Nemrut Dağı, Toros Dağı silsilesinde yer almakta ve 2150 metre yükseklikte bulunan hepsi birbirinden görülmeye değer heykeller ve kitabelere ev sahipliği yapmaktadır. 1987 yılında UNESCO tarafından, 1988 yılında ise Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınarak Nemrut Dağı Milli Parkı adını alan bölge, Adıyaman'ın il merkezine 85 kilometre uzaklıkta yer alır. Fırat nehrine hakim bir görüş açısına ve yükselti bir alanda yer alması nedeniyle ulaşım ve tırmanışı çok zor olsa bile oldukça etkileyici bir manzaraya da tanıklık imkanı sunabilmektedir. Nemrut Dağı'nı bu kadar değerli bir turizm hazinesi haline getiren etken de şüphesiz ki bu bölge içerisinde Kommangene Krallığı'na ait arkeolojik kalıntılardır. Videonun devamında uzun uzadıya değineceğimiz Kommangene Krallığı ise bugünün Mezopotamya'sında M.Ö. 162 yılında kurulan krallığını uzun yıllar devam ettiremese bile Tarihi ve kültürel açıdan birbirinden enfes arkeolojik eserleri ardında bırakan bir uygarlıktır. Tarihi ve kültürel açıdan birbirinden enfes arkeolojik eserler. Peki nedir onlarca tarihçinin bu bölgede araştırma yapmasını ve onlarca araştırmaya not düşülmesini sağlayan bu arkeolojik eserler? Tam bu aşamada sizi videomuzun devamında da başrol oynayacak o kişiyle tanıştırmak istiyorum. Konman Krallığı'nın imparatoru Antiochos. Krallığın kurulmasından 120 sene sonra tahta geçen ve ölümsüzlüğün peşinde koşarken zamana yenik düşmüş olan bir kral. Bugün hala Nemrut denince akla gelen o gizemin asıl nedeni olan Antiochos, kendi adına yaptırdığı mezar ile beraber tarihin tozlu sayfalarında adı geçen onlarca tanrının siluetini de Nemrut Dağı'nın zirvesine inşa ettiriyor. Bunun en büyük nedeni ise bu daha da adını veren Nemrit kelimesidir. Günümüze kadar Türkçeleşerek Nemrut halini alan bu kelime sözlük karşılığı ile ölümsüz anlamına gelmektedir. Kommangene kralı Antiyakos farklı kültürleri birleştirmek isteyen bir ideoloji ile krallığını ölümsüzleştirmek isteyen bir tutum sergiler. Buna sebebiyet veren etken ise, önceki 1. yüzyıl boyunca bu bölgede yaşamakta olan Pers, Ermeni ve Roma nüfusuydu. Etnik açıdan bu kadar farklı milletten insanın yaşadığı bir bölgede ayakta kalmak isteyen Kral Antiyakos, bu nedenle çözümü tüm kültürleri birleştirmekte arar ve günümüze 21. yüzyıla kadar ulaşan doğru ve yanlış yüzlerce farklı efsanenin doğumu da bu şekilde başlar. Bu yüzden Hristiyanlık tarihinden tutun, astrolojiye, Yunan mitolojisinden Yahudiliğe kadar birbirinden farklı birçok inanç, tarih boyunca en az bir kere Nemrut ile kesişmiştir. Yine bunun en büyük nedeni de Kral Antiochos tarafından bu dağın üzerine inşa ettirilen ve kırma taşların yığılması ile tamamlanan heykellerdir. Farklı dinlerden, farklı inançlardan, birçok tanrının silüet heykelinin ve kitabelerin yer aldığı dağ Antiyakos'un farklı kültürlerin huzur ve barış içerisinde yaşaması fikrine imkan vermek adına hayata geçiriliyor. Nemrut hakkında yüzeysel bilgiye de artık sahip olduğumuza göre gelelim Nemrut'un yakın tarihine. Combangene krallığı sonra 72 yılında Roma İmparatoru tarafından fethedilmiştir. Bu sonrası yaklaşık 2000 yıl boyunca bir yalnızlığa terk edilen Nemrut, 1881 yılında tekrar keşfedilinceye kadar binlerce yıl boyunca bir efsane olarak dillere dolanmış. Bu süre içerisinde Roma başta olmak üzere birçok Türk devletinin himayesi altında bulunan Nemrut Dağı, 1881 yılında Osmanlı Devleti'nde görevlendirilen Alman mühendis Karl Sister, onu şans eseri bulana kadar bölge halkının dilinde dolaşan bir efsane olarak varlığını korumuş. 2000 yıllık bir efsaneyi gün yüzüne çıkartmayı başaran mühendis Sister birkaç gün içerisinde İzmir'de bulunan Alman konsolosluğuna bu tarihi eserlerin varlığını bildiriyor. Alman konsolosluğuna bölgeyi ve eserleri anlatırken kalıntıların arasında yer alan kitabeleri göremediği için Hitit kalıntıları olarak bildirmiş ancak yapılan kazılar ve çeviriler sonucunda kitabelerin girekçe yazıldığı bu nedenle Kommangene krallığından kalan arkeolojik eserler olduğu ortaya çıkmıştır. Bölgenin tekrar bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine İlk olarak Muze-i Humeyun Müdürü Osman Bey, 1883 yılında başlayarak uzun yıllar boyunca çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu sürecin ardından son olarak arkeoloji alanında önemli isimlerden olan Amerikan arkeolog Teresa Goel ve Alman arkeolog Karl Dörner'ın 1948 yılında yapmış oldukları kazılar sonucunda Nemrut Dağı'nda yer alan Kommangane kalıntıları günümüzdeki halini almıştır. Estetik açıdan ilgi çekmemesi nedeniyle Nemrut'a gidenlerimizin dahi fark etmeden önünden geçtiği yazıtlar ve kitabeler, Nemrut'un gizemini ortaya koyan birçok detayı da barındırıyor. Günümüzde yanlarında Türkçe çevirisi de yer alan yazıtlar, ne yazık ki kimsenin okumaya zaman ayırmadan yanından geçtiği metinlere de yer veriyor. Mesela nedir onlar? Tanrı heykellerinin arkasında yer alan kitabeler sayesinde bugün, Nemrut'ta yer alan tüm arkeolojik kalıntıların Kommangene Krallığından kaldığını ve Kral Antiokos tarafından yapıldığını biliyoruz. Bununla beraber Grekçe yazılan kitabe metinlerinin direkt olarak Kral Antiyakos'un ağzından yazıldığı ve kraldan geriye kalan bir çeşit vasiyet olarak da ele alınabilecek yazıtlar mevcut. Ortalama 200 satırdan oluşan Kral Antiyakos'un vasiyetine göre Kommangene Krallığı'nda kendisinden sonra tahta oturacak diğer krallara birçok görev ve öneride de yer alıyor. Kral Antiochus'un vasiyetinde diğer kralların bu tapınağı güzelleştirmeleri ve saygı duymaları konusunda uyarırken, ibadet için gelen ziyaretçilere de övgülerini sunuyor. Kommangene Krallığı rahiplerini de ibadet için gelen ziyaretçilere büyük bir ilgi göstermesi konusunda uyaran kral, Nemrut ziyaretçilerine en iyi şaraplar ve yemekler ile hizmet edilmesini istiyor. Hatta bu tapınakta görevlendirilen müzisyenlere dahi yapılan kutlamaların görkemli geçmesi adına direktifler veriliyor. Aynı zamanda bu kitabelerde Nemrut'a ibadet etmek dışında kötü bir amaç için gelen ziyaretçilere de lanetler okunmuş. Kral Antiyakos tarafından edilen beddualarda bu kitabelerde yazılmıştır. Yaklaşık 2000 yıl önceki dünyanın içerisine dalmamızı sağlayan Nemrut, Kral Antiyakos'un yazdığı kitabeler sayesinde farklı dillere çevrilebilmiş ve bıraktığı yazıtlar sayesinde ölümsüzlüğünü koruyabilmiştir. Nemrut heykellerinin arkasında yazan bilgilere göre ise Nemrut'tan da 5 adet tanrı heykeli bulunuyor. Bu yazıtlara göre Nemrut'ta Kral Antiyakos, Komangene tanrısı olarak bilinen Fortuna, Yunan mitoloji tanrılarından olan Zeus, Herakles ve Apollo heykelleri yer almaktadır. Kitabe çevirilerinde Kral Antikos'un mezarının da Nemrut Dağı'nda yer aldığını belirtmesine ve bilinmesine rağmen günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda Kral Antikos'un mezarına ulaşılamamıştır. Helenistik dönemin en görkemli ve gizem dolu kalıntılarından biri olan Nemrut Dağı aynı zamanda ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir detaya daha sahip. 1881 yılında Alman mühendis Sister tarafından tekrar keşfedildikten sonra kazılara ve araştırmalara başlanan Nemrut'ta yapılan kazılar sonucunda birçok yeraltı tünelinin ve gizli geçitlerin yer aldığı da keşfedilmiştir. Çalışmaların sonucunda henüz nereye çıktığı ve ne amaçla yapıldığı öğrenilemeyen bu gizli geçitlerin yazıtlarda orada olduğu bildirilmesine rağmen hala bulunamayan Kral Antikos'un mezarına çıktığı tahmin ediliyor. Ancak günümüzde sahip olduğumuz teknolojiye rağmen heykel tümülüslerine zarar vermeden kazı yapılmasının mümkün olmaması hem de UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmasından dolayı üzerinde yer alan tüm tanrıları ile Nemrut büyük gizemini korumaya binlerce yıldır devam ediyor. Biraz önce sizlere Kral Antiokos'un mezarının burada olduğunu bilmemize rağmen hala bu mezara ulaşamadığımızı söylemiştim. Peki Antiokos'un mezarının burada olduğunu nereden biliyoruz? İşte tam bu aşamada Nemrut denince adından bahsetmeden geçemeyeceğimiz o araştırmacı yazarı tanıtmak istiyorum. Adrian Gilbert, eski uygarlıklar hakkında etrafta dolaşan söylentileri ve efsaneleri araştırmayı bir hedef haline getiren Gilbert. Mayaların orta çağ geçmişi gibi birçok efsane araştırmasının yanında Nemrut araştırmasını da bir kitap haline getirmiş. Peki Gilbert'ın bu kitabında Nemrut hakkında hangi bilgilere yer verilmiş? Gelin daha yakından inceleyelim. Bilinen üzere Nemrut tarih boyunca gerek kardeşlik örgütünün Anadolu'da olması nedeniyle gerek binlerce yıldır gizeminin çözülmemesi nedeniyle her zaman farklı efsanelerin öznesi olmaya devam etmiştir. Bunlar öyle efsanelerdir ki yapılan kazı çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan tümülüsler, Hristiyanlık tarihi için oldukça önem arz eden üç adam ve horoskop şekilleri Hristiyan alemi başta olmak üzere tüm dünyada farklı söylentilere neden olmuştur. İşte Adrian Gilbert tam da bu söylentilerin peşine düşmek için ülkemize Adıyaman'a gelerek Nemrut hakkında ele alınmayanları kitaba taşıyor. Gilbert'ın ilk olarak parmak gezdirdiği konu her Nemrut sevdalısı gibi Kral Antiyakos oluyor. Gilbert'a göre Kral Antiyakos, Minattan önce ilk yüzyıl boyunca bölgede bir hale etkin olan Sarmon Kardeşlik Örgütü'ne gayet yakın. Hem Commangene'yi hem de halkını tarih boyunca ölümsüz kılmak isteyen Antiyakos, Gilbert'a göre sadece krallığının itibar kazanması için bu örgüte yakınlığıyla biliniyor. Ancak unutmamamız gereken önemli bir detay var. Günümüzde hala devam eden bir gelenek. Krallıkların ve devletlerin simge olarak bir hayvan figürü tercih etmesi bu dönemde de oldukça popüler bir uygulama ve yapılan kazıların belki de favori kalıntısı Commangene aslanı. Bir kabartma olarak kırma taşa işlenen bu aslanın favori olmasında ise önemli bir sebep yatıyor. Bu da şüphesiz ki aslan kabartmasının işlendiği tabletin üzerinde yer alan yıldız haritaları ve horoskoplar. Yıllar boyunca bu tablet üzerinde araştırmalarını sürdüren Adrian Gilbert, Hristiyanlık tarihini de yakından ilgilendiren önemli bir sonuca varıyor. Bilinen üzere Commangene Aslanı'nın da yer aldığı kabartmanın üzerinde bulunan yıldız haritası, insanlığa iki farklı tarihi işaret etmektedir. Gilbert'ın araştırmalarına göre ise ilk tarih Kral Antikos'un doğumu, ikinci tarih ise 6 Ocak olarak belirtilen bir harita. Aramızda tarihi ve merakı biraz fazla olanlar 6 Ocak tarihini söyler söylemez ne anlama geldiğini zaten çok iyi anladılar. Ama tekrar etmekten kendimi alıkoyamayacağım. Bilinen üzere 6 Ocak Ortodoks Hristiyanlığına göre Hazreti İsa'nın Yahya peygamber tarafından vaftiz edilmesi nedeniyle kutlanır. O günden bu yana devam eden gelenek sonucu günümüzde hala Ortodokslar bu tarihte suyun içerisine haç atarak geleneklerini devam ettirir. Hristiyanlığın büyük bir çoğunluğunu oluşturan Katolik mezhebinde ise hepimizin gayet iyi bildiği 25 Aralık Noel olarak kutlanılmaya devam eder. İki mezhep arasında yüzyıllardır tartışılan bir konu olarak bilinen Hz. İsa'nın vaftizi Adrian Gilbert'a göre Nemrut'ta da Hazreti İsa'nın doğumuna bu kadar yakın tarihlerde işlenmiştir. Şimdi eminim Dünya tarihinin ve arkeolojisinin Nemrut'la neden bu kadar yakın ilgilendiğini gayet iyi anladık. Commagene aslanı tabletinde yer alan aslan formundaki yıldız haritası horoskopları, Yunan astrolojisi tarzında bu kırık taş tablete işlenmiş ve biraz önce de söylediğim tarihler belirtilmiştir. Yıldız haritası ile tarih belirtme yöntemi Makedonyalılar, Persler ve Antik Yunanlılardan sonra eski Türk devletlerinin de sıkça kullandığı bir yöntem olarak biliniyor. Ancak belirtmem gereken bir detay var ki, Kompangenililer tarih sayfalarının bize aktardığına göre Hristiyan değil, Mitraizm inancına mensup bir halktı. Belki de bu nedenle Kral Antiyakos, Hristiyanlık geçmişine tarihi bir iz bırakabilmek adına, Hazreti İsa'nın vaftizi ve kendi doğumunu belirttiği yıldız haritasını Kommangene Krallığı'nın simgesi olan aslan formuna işletti. Kim bilir belki de Kral Antiochos'un tek derdi konunun başından bu yana defalarca dile getirdiği Kommangene Krallığı'nın ölümsüzlüğüydü. Nemrut Hristiyanlık mesajları ve tanrıların dev arkeolojik kalıntıları bir kenara dursun Adrian Gilbert'ın kalan hepimiz gibi ilgisini çeken önemli bir detay daha bulunuyordu. Bu da binlerce yıldır dillere dolaşan efsanelerin Nemrut'un yaratıcısı olan kral Antiekos'un mezarıydı. Bugün Nemrut ve icadından yaklaşık 2000 yıl uzaktayken gelişim bilim ve teknolojiye rağmen Antiekos'un mezarına ulaşamadık. Bu bilinmezliğe de kitabında geniş bir perspektif içerisinde yer veren Gilbert önemli bir detayı bizlere sunuyor. Kitapta yer alan bilgilere göre, Nemrut Dağı'nın doğu yakasında yaklaşık 35 derece eğim ile devam eden gizli bir geçit bulunmakta. 155 metre boyunca devam eden bu geçit, belki bilinçli olarak, belki de zamana yenik düşerek, daralarak son buluyor. Aranızdan bir takım sesler duyuyor gibiyim. Peki neden gizli geçiti kazmaya devam etmiyorlar? Haklı olabilirsiniz ki ben de araştırmalarımı gerçekleştirirken bu soruya birçok farklı kaynaktan cevap aradım. Ve eninde sonunda ulaştığım sonuç şu oldu. Evet, biz 2000 yıl sonra bunca teknolojiye rağmen gerek arazinin kazıya elverişsiz olması, gerekse çıkarılan ve sergilenen arkeolojik kalıntılara zarar verilebilmesi nedeniyle ne yazık ki kazıyı devam ettiremiyoruz. Bu senaryonun sonucunda kralın vasiyetinde de var olduğu onaylanan Antiochus'un mezarına orada olduğuna emin olmamıza rağmen henüz ulaşmış değiliz. Bu konuda da Gilbert'ın 3 farklı teorisi kitapta yer alıyor. Araştırmacı yazara göre ilk teori kral Antiochus'un mezarının hiç orada olmaması. Yani Gilbert'a göre Antiochus öldükten sonra geriye kalan halk onun vasiyetini gerçekleştirmemiş olabilir. Bu senaryonun sonucunda ise Antiochus'un vasiyetinde yazmasına rağmen Commangene halkı onu ve mezarını belki birkaç altına satmış, belki de binlerce yıl sürecek ölümsüz bir yalnızlığa hapsetmiş olabilir. Gilbert'ın ikinci teorisine göre ise Kral Antiochus'un mezarı kolayca ulaşılmayacak bir şekilde dizayn ettirilmiş olabilir. Kral mezarlarının yağmalama ve tahrip edilme konusunda en gözde yerler olduğunu biliyoruz. Belki de bu nedenle Antiyakos veya Commangene halkı kral mezarını kolayca ulaşılmayacak hatta belki de gizli kalan bir bölgeye inşa etmiş olabilir. Bu senaryonun sonucunda ise kazılar sonucunda ulaştığımız gizli geçitlerin ve tünellerin kral Antiyakos'un mezarına çıkma ihtimali oldukça büyük bir olasılık içerebilir. Gelelim kitapta yer alan son ve üçüncü teoriye. Gilbert'ın da inandığı senaryo olduğunu söylediği bu teoriye göre 140 yıl boyunca devam eden kazıların sonutsuz kalmasının en büyük nedeni ortaya çıkıyor. Son teoriye göre Kral Antiochus'un mezarı, evet bir zamanlar Nemrut'taydı. Peki ne demek bir zamanlar? Burada Gilbert'ın binlerce yıllık bir suçlama yönelttiğinin farkındayım. Ancak son teoriye göre Antiyakos'un mezarı bir zamanlar Nemrut'ta olmasına rağmen 2000 yıl içerisinde bir şekilde çalınmış veya taşınmış olabilir. Kim bilir belki 2000 yıl önce yaşamış ve Kompangene Krallığı'nın rakibi olan bir uygarlık da olabilir. Hemen 150 yıl önce Nemrut'un tekrar keşfedildiği sırada antik hırsızlık peşinde olan bir ülkede Üçüncü teoriyi anlatmadan hemen önce hatırlarsanız Gilbert'ın da son ve üçüncü teoriye inandığını söylemiştim. Kitabında bunu da net bir şekilde açıklayan araştırmacı yazar şu cümleler ile neden üçüncü teoriye inandığını dile getiriyor. Türk halkı ve medeniyetleri ne yazık ki kültürel miraslarına düşkün bir millet değiller. 1982 yılında Efes, 1988 yılında ise Nemrut için Türkiye'ye geldiğimde İki alanda da Türkler yerine farklı ülkelerin tarihçi ve arkeologlarını, Türklerin kültürel mirasları üzerinde kazılar yaparken gördüm. Bu nedenle bugün hangi Avrupa ülkesinde bir müzeyi ziyarete giderseniz gidin, mutlaka en az bir tane Mezopotamya ve Anadolu'dan götürülen eserler ile karşılaşırsınız. Bu sonuçlara baktığımda 19. yüzyılın sonlarından beri eden kazılarda hala ulaşılamayan kral mezarına dair diğer tüm eserler gibi Kral Antiochus'un mezarının da Nemrut'tan taşınarak götürüldüğüne inanmaktan başka çarem yok." cümleleri ile üçüncü teoriyi desteklediğini savunmuştur. Bu teoriyi desteklemesinin en büyük nedeni olarak da Nemrut'un Ortodoks Hristiyanlığı için ne önemli olduğunu tekrarlayan Gilbert, kitabında yer alan bu bölümün başlığını da Türklerin gamsızlığı olarak belirlemiş. Ne yazık ki Nemrut konusunda en kapsamlı kitaplardan birini yazan Adrian Gilbert, binlerce yıl sonunda yüzümüzü kızartan bu gerçeğe de kitabında yer vermiş. Gilbert'ın 3 teoriden oluşan Antiochus mezarına dair yazdığı yazıda hangi teori gerçek olursa olsun henüz ulaşamadığımız bir kral mezarı hala var. Evet, belki de Kommangene halkı Antiochus'un mezarını hiçbir zaman için oraya inşa etmedi. Belki gizli bir geçit ile korunan bir yerde hala bizim onu bir gün bulmamızı bekliyor ya da Gilbert'ın son teorisindeki gibi belki de Antiochus'un mezarı oradaydı ama kim olduğunu bilmediğimiz eller tarafından bu bölgeden, ülkemizden taşındı. Hangi teori doğru olursa olsun binlerce yıldır devam eden Nemrut ve Nemrut'un gizemi biz kazılara devam etmezsek ölümsüzlüğünü ve gizemini korumaya devam edecek. Bir kral düşünün ki, M.Ö. I. yüzyılda dünyaya gelen ve çokça imparatorluğun arasında ayakta kalmak zorunda olan bir krallığın sahibi. Birbirinden güçlü imparatorluklar arasında yıkılmadan ayakta durabilmek adına ise, farklı dinleri ve kültürleri kabullenen bir ideolojiyi savunuyor. Günün birinde halkını ölümsüz kılabilmek için bizim Nemrut dediğimiz, Tanrıların tahtı olarak bilinen o tepeye birbirinden farklı kültürlerin birbirinden farklı tanrılarını kayaya işletiyor. Bu da yetmezmiş gibi kendi ağzından, kendi düşünceleriyle yazılan ve yaklaşık 200 satırdan oluşan vesayetnamesini de ardında bırakıyor. Sanki bir gün onu bulacağımıza inanıyormuşçasına yazılan bu vasiyet ile Nemrut'a saygı duymamız gerektiğini defalarca söylüyor. Kral Antiyakos'un amacı neydi bilmiyoruz aslan horoskopunu, Hristiyanlığı saran yıldız haritasını, birbirinden farklı kültürlerin tanrı heykellerini ne için o dağın tepesine inşa ettirdiği hakkında tek bildiğimiz, yapabildiğimiz çıkarımlar. Ama şu an, bugün ben bu videoyu hazırlarken, siz bu videoyu izlerken, Kral Antikos'un ölümünden 2000 yıl sonra bile hala onun adını kullanarak bir çözüm bulmayı arıyorsak, Hala evlerimizde Antiochos ismi yankılanıyorsa bu Antiochos'un ölümsüz olma yarışında elde ettiği galibiyeti çok net bir şekilde gösterir.